rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Saat bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Çetin imtihanlardan birini yaşıyordu müminler. Karşılarında kendilerinden kat kat büyük müşrik ordusu vardı. Tam zafer kazandık dedikleri zaman bir anlık gaflet onları dağıtmıştı. Şimdi bir avuç Müslüman Allah Resulü'nün etrafında siper olmuş, canları paşına koruyorlardı. Yağmur gibi gelen oklar mübarek vücutlarına isabet etmesin diye kendi vücutlarını kalkan etmişlerdi. Yeter ki Allah Resulüne bir şey olmasın. Kendilerinin yaşamasının bir önemi yoktu. Zira Allah Resulünü annelerinden, babalarından, evlatlarından ve canlarından ziyade seviyorlardı. O gün Uhud'da bir cengaver hem Efendimiz'i koruyor hem de durmadan ok atıyordu. Sa'd'ın can siparhane müdafasını gören Efendiler Efendisi, onu daha önce hiçbir faniye nasip olmayan ve olmayacak olan özel bir hitapla cesaretlendirdi. ''Anam babam sana feda olsun ya Sa'd, durma at!'' Hazreti Peygamber'in desteğiyle Sa'd üst üste oklarını atıyordu. Attığı her ok Allah'ın izniyle isabet ediyordu. Her ok atışta Efendimiz şöyle buyuruyordu ''İlahi bu senin okundur.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi desteğiyle saat yüzlerce ok atmıştı. Hazreti Peygamber Sa'd'ın cesareti ve maharetinden dolayı Uhud günü ona şöyle duada bulundu ''Allah'ım sana dua ettiğinde Sa'd'ın duasını kabul et.'' Atışını da doğrult buyurdular. Bu duanın bereketiyle Sad'ın okları hedefini buldu ve İslam düşmanları onun attığı her oktan korku ve dehşete kapıldılar. Hayatının geri kalan döneminde de ok atmadaki maharetiyle meşhur oldu. Hiçbir düşmanı onun attığı okun hedefinde olmak istemedi. Sadece attığı oklar değil, yaptığı dualar da müstecap dualar oldu hep. Düşmanları oklarından korkarken dostları onun duasını istediler. Onun dua oklarından korkanlar da kalbini kırmaktan ve incitmekten her daim imtina ettiler. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Kadirşiye ve daha nice savaşlar. İslam yolunda mücadeleye adanmış bir ömür. Allah Resulüne onu korumaya ve himayeye adanmış bir ömür. Efendimizin dayım dediği ve işte dayım saat kimin saat gibi bir dayısı var diye iftihar ettiği korkusuz, cesaretli ve cengaver bir Allah eri. Hani bir gece efendimiz savaştan yorgun Medine'ye döndüğünde ne olurdu salih bir kimse beni korumayı üzerine alsaydı demişti de aklı hep efendimizde olan Sa'd'a bu durum malum olmuştu. Hazreti Sa'd kılıcını kuşanıp Resulullah'ın huzuruna gitti. Bu halini gören Efendimiz sordu. Seni buraya hangi şey getirdi? Sa'd, Ya Resulallah! İçime bir korku düştü. Size bir zarar gelmesinden endişe etti. Bunun için sizi korumaya geldim. Diyecek kadar gözü, kulağı ve kalbiyle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olan sadık ve samimi bir dayıydı o. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh, candan sever, ona bir zarar gelmemesi için elinden gelen gayreti gösterirdi. Hicretin ilk günleriydi. Medine'deki Yahudiler, Peygamberimizin hayatına kast edebilirlerdi. Böyle bir zamanda Saad Hazreti Peygamberi korumak için gözünü kırpmadan canını feda edebilecek bir neferdi. Gecenin zifiri karanlığında, her yer kopkoyu bir siyaha boyanmış, ne bir yol ne de bir iz görmek mümkündü. Tam o anda birdenbire parlak bir ay doğuyordu. Saat, ayın ışığının aydınlattığı yolda yürümeye başladı. Yolda yürürken kendisinden önde olan birkaç kişiyi fark etti. Bu kişilerin Hz. Ebu Bekir, Hazreti Ali ve Hz. Zeyd bin Harisi olduklarını gördü. Kendilerine yaklaştı ve sordu. ''Siz ne vakit buraya geldiniz?'' ''Şimdi'' diye cevap verdiler. Saat gözlerini açtığında ne karanlık ne de Ebu Bekir ve arkadaşları vardı. Rüya görmüştü. Henüz 17 yaşlarında genç bir delikanlıydı. Genç yaşına rağmen bu rüyanın hayatının yönünü değiştireceğini anlamıştı. Rüyayı görmesinin üzerinden 3 gün geçmişti ki, Hz. Ebu bir araya geldiler. O günlerde... İslam'a girenler bir elin parmaklarını geçmiyordu. Müslümanlar büyük bir gizlilik içinde faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu an gizli davet devresinde en fazla gayret gösteren kişiydi. Sa'd bin Ebi Vakkas rüyasını anlattığında Hz. Ebu Bekir onun hidayet üzere olduğunu anladı ve İslam'ı anlattı ona. Anlatılanlar gönlünü aydınlattı ve bu dine karşı içinde bir sevgi hasıl oldu. Hemen Hazreti Peygamber'in huzuruna gittiler. Peygamber Efendimiz'i gördükten ve hasbihal ettikten sonra daha fazla beklemedi ve kelime-i şehadete getirdi saat bin Ebi Vakkas. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bir insan nasıl atalarının dinini terk edebilirdi? Hamle, düşünüyor, taşınıyor ama aklı hafsalası almıyordu. Yüzyıllardır babaları, babalarının babaları ve onların da babaları hep putlara tapmışlardı. Nasıl oluyor da putlara tapmayı terk edip başka bir dine tabi olabilirdi? Her ne pahasına olursa olsun onu İslam'dan vazgeçirip tekrar putperestliğe döndürmeye kararlıydı. Doğurduğu Beslediği, büyüttüğü oğlu onun sözünü dinleyecekti. Ama onun hatasıydı. Onu en baştan Müslümanlarla görüşmekten men edecekti. Gençleri yoldan çıkardıklarını söylediklerinde buna mani olabilirdi. Ama nereden bilecekti ki genç ve yakışıklı oğlunun onlara karşı geleceğini? Hamle her şeyi sorguluyor, düşünüyor ama kendi inançlarını sorgulamak hiç aklına gelmiyordu. Kendi elleriyle yaptıkları putlardan medet ummanın anlamsızlığını düşünmüyordu. İnançlarına körü körüne bağlılığı, çok sevdiği ciğer paresine eziyet etmesine kadar götürdü onu. Saat bin Ebi Vakkas radiyallahu anhın Allah Resulüne olan sevgisi, bağlılığı, dinini her şeyden üstün tutması hamleyi her geçen gün daha da kederlendiriyordu. Ne kadar dil döktü ve yalvardıysa onu ikna etmeyi başaramadı. Saad'ın kendisine ne kadar düşkün olduğunu biliyordu. Saad'ı bu sefer en zayıf noktasından yakaladı. Bir gün karşısına aldı ve sordu. Allah'ın hısım ve akrabayla ilgilenmeyi, anne ve babaya karşı iyi davranmayı emrettiğini söyleyen sen değil misin ey Saad dedi. Hazreti Saad, Evet. Allah biz Müslümanlara bunu emrediyor cevabını verdi. Hanne'nin beklediği cevap tam da buydu. Evde bulunan putun arkasına geçerek, Sa'd sen Muhammed'in getirdiklerini inkar etmedikçe ben ne bir şey yerim ne de içerim. Sen de bu yüzden anne katili olarak insanlarca ayıplanacaksın dedi. Sonra da ne yemek yedi ne de bir şey içti. Sa'd annesini çok sever ve saygıda kusur etmezdi. Annesi onun bu haline dayanamayacağını ve böylece İslamiyet'ten vazgeçireceğini ümit ediyordu. Günler geçiyor ama Sa'd'ın kararında bir değişiklik olmuyordu. Birkaç gün sonra Sa'd annesinin yanına geldi ve kararlı bir şekilde şunları söyledi. ''Vallahi anne iyi bil ki yüz tane canın olsa, birer birer çıksa ben yine dininden dönmem. Artık sen bilirsin, ister ye.'' Ister yeme. Sad'ın kararlı tutumu karşısında annesi başlattığı açlık grevini sonlandırmak zorunda kaldı. Annesi hakiki imanı kalbinde hissetmediği için onun insanın ruhunda ve gönül dünyasında meydana getirdiği müthiş değişimlerin de farkında değildi. İmanın hazını tadan gönüller ne pahasına olursa olsun ondan vazgeçmezler. Hanne maalesef bu gerçeğini farkında değildi. Sad'ın inancını her türlü sevginin ve bağlılığın üzerinde tutması elbette büyük bir olaydı. Cenab-ı Hak tam bir teslimiyetle inancına bağlılığını ayet-i kerime ile teyit etti ve bu hadise üzerine şu ayetleri indirdi. Biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını emrettik. Eğer onlar ilah olduğuna dair hiçbir delil bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Yaptıklarınızı o zaman ben size haber vereceğim. Hamle, daha sadın Müslüman olmasını kabullenmeden, oğlu Amir'in de Müslüman olduğunun haberini aldı. Öfkeden ve kederden deliye döndü. Bu sefer oğlu Amir'i dininden vazgeçirmek için ağaç altında gölgelenmemeye, bir şey yiyip içmemeye yemin etti. Ancak saat annesine yine benzer şeyler söyledi. Ey anne, cehennem ateşi durağın oluncaya kadar sakın gölgeleneyim, yiyip içeyim deme. Bu harika iman, sarsılmaz azim ve irade karşısında anne, hannenin elinden susmaktan başka bir şey gelmedi. Müslümanlar zor günler geçiriyorlardı. Müşriklerin eziyetleri, işkenceleri her geçen gün artıyordu. Mekke'de açıkça ibadet edemiyor, toplanamıyor, dolaşamıyorlardı. İbadet için Mekke'nin dışına çıkıyorlardı. Sa'd ve arkadaşları Ebu Düp Vadisi'nde namaz kılıyorlardı. Müşriklerin ileri gelenlerinden birkaç kişiyle Ebu Sufyan onları namaz kılarken görünce, yanlarına geldiler. Yaptıkları ibadetin asılsız olduğunu söyleyerek onlarla alay ettiler. Müşriklerin hakaretlerine dayanamayan Müslümanlarla aralarında münakaşa çıktı ve kavgaya tutuştular. Cesur ve kuvvetli bir genç olan Sa'd'ın hiçbir şeyden korkusu yoktu. Eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle müşriklerden birinin kafasına vurdu ve yardı. Bunu gören müşrikler korkuya kapılarak kaçmaya başladılar. Müslümanlar Vadiden çıkarıncaya kadar onları kovaladılar. Saad İslam için ilk kanı döken Allah eri olma ünvanını aldı. Hayatı boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi korudu ve himaye etti. İslam yolunda muharebeden muharebeye koştu. Ordu komutanlıkları ve pek çok devlet görevinde hizmet etti. Resulullah Efendimizin en seçkin sahabelerinden biri olarak kıyamete kadar örnek alınacak en parlak yıldızlarından biri olarak anıldı. Salatü selam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldızdır buyurmuş olduğu aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygül